Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim bir izleyicimiz, hocam ben çok genç yaşta İstanbul'da ticarete başladım. Kısa zamanda çok para kazandım, ev aldım, araba aldım, işimi büyüttüm. Her şey çok iyi gidiyordu. Bir anda her şey ters gitmeye başladı. Bir özürlü çocuğum oldu, onu tedavi ettirmek için gitmediğim profesör kalmadı. Tam o sıra ben ameliyat oldum. Düzelecek derken ben kaza yaptım. Bir ayağım kırıldı ve ben sakat kaldım. Biz her şeyimizi kaybettik. Gururumdan dolayı balıkesire taşındık. Dört çocuğum var. Şu anda kuru ekmek bile zor buluyoruz. Diyeceksiniz bunlar hepsi kendi kendine mi oldu? Hayır. Malımın zekatını vermedim. Namaz ve oruç hakkıyla yerine getirmedim. Daha kötüsü uzun zaman zina yaptım. Hocam ben tövbe ettim ama zinadan dolayı ızdırap çekiyorum. Bir de şu fakirlikten nasıl kurtulabilirim? Tavsiyelerinizi aynen uygularım. Fazla ezberim yok ama çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyorum. Allah razı olsun sizlerden. Amin. Önce yaşadığı bütün bu nimet olsun veya nimetin olmuş olması olsun. Bu bir musibet, bu bir bela değildir. Bunu böyle görmemek lazım. Allah'ın isimlerinden bir de Zilcelalü'l İkram var. Celal'ının arkasında ikramı var. Evet, Allah'ın Celal isminin tecellisi bütün musibetler, belalar, hastalıklar Allah'ın Celal isminin tecellisidir. Ama Allah ismi tek başına zikretmiyor. Allah zulcelali vel ikramdır. Yani celalinde mutlaka Allah'ın ikramı vardır. Allah kardeşimize ikram etmiş. Eğer onu o hal üzere bıraksaydı ne olurdu? Kendisi zaten söylüyor eksikleri var, yanlışları var, büyük yanlışları var. Cehenneme doğru sürüklenirdi. Dolayısıyla şeytana tabi olmuş şeytanın peşinden gidiyor. Şeytanım yaptırdığını yapıyor. Şeytan onu cehenneme sürüklüyor. Allah ona dur dedi kulum bu kadar yeter. Bak sana imkan verdim yanlış yapıyorsun. Şimdi başka türlü sana muamele edeceğim. Bana dönmek zorunda kalacaksın. Bana döneceksin. Senin benden başka gidecek bir yerin yok. Bu Allah'ın sevgisinin tecelli etmesidir kulda. Allah seviyor. Zülcelal-i vel ikram olarak Tecelli ediyor, celalini gösteriyor, ikrama nail kılmak için. Şimdi dönmüş, şimdi Rabbim Allah'tır diyor. Buna kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Bütün bunları gönlünden atması gerekiyor önce. Tevbe ettiyse, Rabbim beni affetti demesi lazım. Kul günah işleyince ne burada ayet-i kerimede? Allah bütün günahları affeder, şirk hariç. Bu durumda ne yapması gerekir? Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Ya Rabbi sen bana neyi ikram edersen benim için hayır odur. Benim için güzel odur. Ben senden herhangi bir şey istemiyorum. Ben seni istiyorum. Sen benden razı ol. Ebedi hayatımı kaybetmeyeyim. Ebedi hayatımı kazanmış olayım. Bu hayat önemli değildir. Benim durmam gereken kapı senin rızan kapısıdır. Rızan kapısında duruyorum. Senin rızanı istiyorum. Senin sevgini istiyorum. Seni istiyorum. Demelidir kardeşimiz. Sonra Allah gerekeni yapar. Bu sefer buna beraber tövbe etmişiz. Bu sefer Allah ikram ederse inşallah gerektiği gibi yaparız. Onu Allah yolunda sarf ederiz. Allah yolunda kullanırız. Ahiretimizi Allah'ın rızasını, sevgisini kazanmaya devam ederiz. Artık tecrübemiz var. Düştük, kalktık. Evet, Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hastalanmayan vücutta, kaybolmayan malda hayır yoktur. Eğer Allah aldıysa, ikram edecek demektir. Her şey ona ait. Evet, almıştır. Bu durumda biz de boynumuzu büküyoruz. İstediğim sensin diyoruz. Senin rızandır, dostluğundur diyoruz. Tercihimizi ona yapıyor. Rabbimizi tercih ederiz ediyoruz. Bu sefer Allah rahmetiyle muamele eder, ile, rızaklığıyla, vehaplığıyla ikram eder. Hiç endişe gerek yok. Bunun için ben ile de şunu şöyle yapayım, böyle yapayım değil. Bir rızık kapısında duralım, Allah kapıları bize açar. Ama asıl durmamız gereken kapısı Allah'ın rızasının kapısıdır, sevgisinin yakınlığının, dostluğunun kapısıdır. Diğer kapıları o açar. İnşallah kardeşimiz öyle yapar. Buna beraber arkaya, geriye de dönüp hatasına, günahına, yanlışına bakmasın. Bakmama Ben tövbe ettim. Rabbim tövbemi kabul etti. İstihbar ettim. Rabbim beni mahfiret etti demelidir. Yani Allah onu affediyor. O kendini affetmiyor. Allah affettiyse sen beni affettin. Ben tövbe istihbar ettiğim için ben de kendimi affediyorum demelidir. Yoksa Allah'a karşı saygısızlık olur, edebe aykırı olur bu. Onu arkasındakini unutması gerekir, önüne bakması gerekir ki yolu yürüsün, Rabbine koşsun, yürüyebilsin. Yoksa sürekli arkaya dönüp takılır. Bu şeytanın verdiği vesiyosedir. Evet. Arkadan gelir, onu sürekli arkaya döndürüp ona hatırlatır o yanlışlarını, günahlarını öyle ki yolda yürümesin diye. Yürüse bile önüne bakmadığı için, arkasına baktığı için düşsün, yuvarlansın diyedir. Bu tavizi şeytana vermeyelim. Allah ben mağfiret ederim dediyse, mağfiret etmiştir. Biz tövbe istiğfar edince eğer beni mağfiret etmedi derse Allah'ın gafur ismini, gafar ismini, tevab ismini, afuv ismini, Rahman ve Rahim ismini inkar etmiş oluruz. Hiç farkında olmadan. Ne diyoruz? Sana iman ettim ya Rabbi. Senin gafur olduğuna, gafar olduğuna, beni mahfiret ettiğine, tekrar tekrar işlediğim günahlara, evet, işlediğim her çeşit günaha, günahı mahfiret ettiğine iman ettim ya Rabbi. Çünkü sen gafur ve gafarsın. Şeytanın verdiği vesileye kapılmıyorum onu önüme almıyor, günahımı aram, seninle arama koymuyorum deyip Rabbimize koşmamız gerekir. İnşallah böyle yapacağız. İş içinde bir rızık kapısında duralım bizim işimiz olan kulluğumuzu yapalım. O Rablığını yapar. Rezaklığını, kerimliğini yapar. Bu herkes için böyledir. Evet. Efendim Tekirdağ'dan Yusuf. Öncelikle bir Muhammed Efendi'ye bir Muhammed Hüseyin Efendi'ye selam ederim. Ellerinden öperim. Dualarını dilerim. İnşallah şu köhne dünyanın düzenine pisliğine takılmadan ben de Allah'a aşık olanlardan olurum. Efendim sorum şu olacak, insanlar sol eliyle yemek yememeliymiş, sağ elimizle yiyecekmişiz. İyi de Allah bu sol elimizi boşan mı yarattı? Adam sadece sağını kullanıyor, solunu kullanmıyor, tersli gibi davranıyor, gülünç oluyor. Aydınlatırsanız seviniriz, teşekkür ederim. Sizleri sürekli takip ediyoruz. Tekirdağ'dan selamlar. Aleyküm. Kardeşlerimize selam olsun. Eğer dünyadan daha doğrusu dünyevi bağlardan kurtulmak istiyorsak yapmamız gereken şey Allah'ın sevgisine sarılmaktır. imanımıza sarılmaktır. Allah'ın bize nefettiği o ruha sarılmaktır. Allah yolunda koşmaktır. Aşkı muhabbeti kazanmaya çalışmaktır. Hamdolsun kardeşimiz öyle zaten yapıyor. Yapmaya çalışıyor. Bundan beraber sol elle yemek. Asıl yapmamız gerekenleri unutunca ya da ciddiye almayınca ya da unutmak isteyince ben bunu yapamam bari başka türlü bir dindarlık yapayım da cennete gideyim hesabı. Kendini kandırmaktır bu. Onun için dini böyle din deyince böyle zahiri şeyler hemen akla gelir. Şunu yap, şunu yapma. Bunu böyle yaparsan böyle olur. Şunu şöyle yaparsan şöyle olur. Allah'ın hakkı nerede? Allah'ın üzerimizde bir hakkı yok mudur? Yani bizi yaratmasında bir muradı yok mudur? Üzerimizdeki burası ona abd olmamızdır. Onu sevmemizdir. Ona iman etmemizdir. Ona aşık olmamızdır. Gerisi hani evet. Bu tâka Resulullah Efendimiz her şeyi söylemiştir. Sahabeye her şeyi öğretmiştir. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Yani sağ elle yemeği sağ elle yiyin demiştir. Buna beraber lavabaya giderken sol elinizi kullanın demiştir. Yani bunu getirip sanki bu böyle olmazsa olmaz. Yani insan yemek yerken sağ elinde kullanır, sol elinde kullanır. Elbette ki sağ eli eliyle yemesi tercihtir. Ya adam solaksa ne olacak? Evet, böyle şeylere takılmak bu din değildir. Din bu değildir. Resulullah Efendimiz, ben böyle yapıyorum, böyle seviyorum demişti. biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. Ama sağ elimizde de yeriz, sol elimizde de yiyebiliriz. Yiyince bir şey olmuyor yani. Ya da onunca bir, şey bir şey yapınca bir şey olmuyor. Bu dindarlık değildir. Bu kendi kendimize din üretmektir yani. hep söylüyorum. Allah bizden canımızı istiyor. Bizden bizi istiyor. Böyle e, işi aşırı götürüp bir de sol elimi hiç kullanmayayım. Sonra bunu din zannedersin. Bundan dolayı, sol elini kullanmadığından dolayı kendini, sol elini kullananlar üzerinde kendini üstün görmeye başlarsın. Bu sana kibir verir. İşte şeytan gerek yaptığını yaptı. Nasıl ki biri abdest alırken böyle tekrar tekrar abdest alıyor yok olmadı yok ıslanmadı, şeytan o veriyor ya bu da onu gibidir öyle yapınca çok dindar olduğu onu zanneder çok abdest alıyor en ufak bir eksik bırakmıyor gibi şeytan önce ona ele söylüyor sonra sonra onu götürüyor bir de bakıyorsun ki onda hastalığa dönüşmüş temizlik hastalığı bir şey dokunamıyor hatta öyle ki artık bir şey yiyemiyor. Bu rahatsızlıktır. Bu hastalıktır. Her şeyin bir ölçüsü vardır. Her şeyin bir dengesi vardır. Dengeyi bozmamak gerekir. Evet. Yemekimizi yerken sağla yiyoruz. Solu kullansak bir şey olmaz. Sol haramda değildir. Söyledim. Böyle tavsiye etmiştir. Biz de onun tavsiyesine uyuyoruz. Ama aşırı gitmiyoruz. Aşırı gidince bize musibet olur, bela olur. Manevi olarak da bizi kibirlendirir. Kendimizi başkasından üstün zannederiz. O kibrimiz bizi Allah'tan uzaklaştırır. Evet. Dengede olmak gerekir. Dengeyi bozmamak gerekir. Evet. Efendim Bursa'dan Ahmet Çallı. Efendim insanın bu insanın bu yolda yürürken kaybettiği dünyavi marifeti dünyada sıkıntı yaşamamak ve nimetlerden geri kalmamak için ne yapmalı? Her konuda Allah neyi buyurmuşsa onu yapmak lazım. Bununla beraber Resulü nasıl yapmışsa öyle yapmak lazım. Harcarken de dengede olmak gerekir. Aşırı gitmemek gerekir. Bununla beraber Allah Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam sadaka mari eksiltmez diye yemin etti. Bu böyledir. Yani sadaka vermek başka bir şey. İsraf etmemek başka bir şeydir, cimrilik yapmak başka bir şeydir. Dengede olması gerekir. Hem sadaka vereceğiz, buna beraber israf da etmeyeceğiz. O dengeyi kuracağız. Herkes kendi gönül haline göre hareket eder, etmelidir. Öyle ki yaptıkları onun başına sorun, sıkıntı, bela olmasın. Şunu niye yaptım demesin. Yapabildiği kadar gücüne neye yetiyorsa onu yapmalıdır. Mesela sahabe hepsini yapma, yapmıştır. Her şeyini kurban etmiştir. Onların imanı buna yeterlidir. Gücü buna yetiyor. Ama cimri biri mesela Allah yolunda bir şey verdiğinde bile sıkıntı duyar. Verebildiği kadarıyla versin. O gönlündeki, ruhundaki o kerimliği, cömertliği artırsın. Yavaş yavaş arttırsın. artırmalıdır. Bunu örnek olarak verdim öyle. Evet dengeyi bozmamak gerekir. Dengede olmak gerekir. İman dolu bir gönül doğru hüküm verir. Verdiği hükümde yanılmaz. Mümin, feraset sahibidir. Buna beraber onun o feraseti ona doğruyu gösterir. İşleri yaparken şunu şöyle yapayım derken kendi gönlümüze soralım. Herkes kendi gönlüne sorup işini öyle yapmalıdır. Allah'a ve Resulüne göre nasıl doğrudur, nasıl güzeldir deyip gönlüne sorması gerekir. Zahiri işleri de yaparken. Efendim Diyarbakır'dan Emine Ersoy, Selamünaleyküm Aleyküm Hocam. Gönlümü meşgul eden bir konuda sizin fikrinizi almak istiyorum. Çocukların babası vefat, etti, vef vefat etmeden önce, önceleri evimizin pencerelerini yaptırdı. Fakat camlardan biri kırık geldi. Kendisi de adamlara paralarından 50 TL eksik verdi. Camı yaptıktan sonra kalan 50 TL'yi geri verecekti. Adamlar camı değiştirmedi. Kendisi de vefat etti. Pencereleri yapan adamı da tanımıyoruz. Bu durumda bizim ne yapmamız gerekir? Evet, böyle bir durumda yapılması gereken şey. Zaten eğer TL eksik verilmişse kırık camın takılması içindir. Cami takanlar gelip takmadığı için herhangi bir sorumluluk yoktur. Eğer 50 TL takılan camın parasından daha fazlaysa o fazlasını bir fakire infak etmeleri lazım, bir fakire vermeleri lazım, eşyaş sahibi birine, onun adına bu niyetle verilmesi gerekir. Böyle verdiğinde ondan kurtulmuş olur. Evet. Efendim Kıbrıs'tan Hüseyin Gür Çınar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Aleykümselam. Mürşidimizin ellerinden öperim. Geçen yıl Ramazan ayında mürşidimizle tanıştığım bir yıl olmuş şükür kavuşturana bir yıldır çok istifade ettim, çok şeyler öğrendim, hala daha da öğreniyoruz. Arada hatalarımız oluyor ama eskisi gibi değil. Artık kendimizi Rabbimize, kendimizi Rabbimize daha çok, Rabbimizi daha çok tanıyoruz, kendimizi Rabbimizi daha çok tanıyoruz. Selamlarımı yollamak istedim Kıbrıs'tan sevgi ve saygılarımla. Allah razı olsun, hem kardeşimize hem Kıbrıs'taki kardeşlerimize selam olsun. Allah'a hamd olsun. Bizi beraber eden Allah'a hamd olsun inşallah. Efendim evet. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz. Selamun aleyküm. Canlı Kur'an olan babamın öksüren diğerlerine kurban olayım. Sizi Fatiha Suresi'nin sevabı kadar çok seviyorum. Allah sizden razı olsun. Bütün kardeşlerimi çok seviyorum. Allah razı olsun. Kardeşimizin sorusu aşk bakıyor. Aşk insanı böyle konuşturur. Evet, Allah'a hamdolsun. Allah bizi sevdiklerimizle beraber etsin inşallah. İnşallah hep beraber Allah'ın o aşkına, muhabbetine, sevgisine gar kolluruz inşallah. Kardeşimize selam olsun. Allah yardımcısı olsun inşallah. Beraber olacağız inşallah. Efendim bir izleyicimiz, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar hocam. Aleyküm Enfal suresinin 65. ayetini tefsir edebilir misiniz? Cihad farz mıdır? Allah razı olsun. Evet. Cihad elbette ki farzdır. Allah bir şeyi emrettiyse o farzdır. Ama cihad deyince onu savaş olarak anlamamak gerekir. Hayatın her ani cihattır. Allah için hayatı yaşarken, Allah'ın rızasını, sevgisini kazanmaya çalışırken, imanı kazanmaya çalışırken, her işimiz, her halımız, her tavrımız, her düşüncemiz, her fikrimiz cihattır. Eğer biri aklıyla cihad edip ayettiği anladıysa, ayetten hüküm çıkarabildiyse ne diyoruz ona? Müştehid, aklıyla cihad eden, aklı cihad. Aynı şekilde her konuda çaba gayret sarf ettiğimizde cihad ediyoruz. Bu cihadi nefsimizle yapıyoruz, şeytanla yapıyoruz, dünyayla yapıyoruz. En basitinden söyledim, eğer biri namaz kılmak isterse önce kalkıp abdest alması gerekir. Nefisle bir cihad etmesi gerekir, şeytanla bir cihad etmesi gerekir. Nefis, şeytan mani oluyor. Kıştır, su soğuktur, yazdır, Şöyle sorun vardır, acele etme daha vakit var, böyle onu meşgul etmeye çalışır, o da cihad edip ne yapar? Kalkar, abdestini alır, gelir namaza durur, cihad devam ediyor, ibadet yaparken de cihad devam ediyor. Şeytan onun aklına bir sürü şey getiriyor. Yani başka zamanda başka yerde aklına gelmeye namaz geliyor. Bu sefer cihad edip onları kovması gerekir, Allah'ın huzurunda durmaya çalışması gerekir. Ben Rabbim'in huzurundayım, mirajdayım demesi gerekir. Bu sefer orada cihad eder. Bir iyilik yaparken, şeytan hemen müdahale eder. Nefis müdahale eder. Yani bu iş sana kalmış? Başkası yapsın. Ya da bu iyilik yapmaya, güzellik yapmaya çalıştığın insan buna layık değildir. Bak, mani olmaya çalışıyor. Bu sefer onunla cihad edip, benim kazanmam lazım. Benim buna ihtiyacım var. Rabbimin rızasına ihtiyacım var. Sevgisine ihtiyacım var. Emrini yerine getirmeye ihtiyacım var. Deyip yapması gerekir ki kazanabilsin. Hayat baştan sona cihad. Aynı şekilde bir sorun bir sıkıntı geldiğinde hemen bütün gönlümüzle cihad etmemiz gerekir. Bu Allah'ın takdiridir. Bu mutlaka olması gerekendir. Allah bunu benim için böyle takdir etmişse, bana kazanma imkanı vermiş, beni imtihana tabi tutmuştur. Benim doğru yapmam lazım, güzel yapmam lazım. Cihad edecek. Hemen düşünür. Allah'ın bu konudaki emri nedir? Benden ne yapmamı istiyor? Nasıl yapmamı istiyor? Aklı cihad yapıyor. İstihad ediyor yani. Bu sefer onu uyguluyor. Bedeni cihad yapıyor. C yani cihad, hayatın her anını, her Nefesimizi kapsamış durumdadır. Cihad her andadır. Savaş farz midir demiş. Elbette ki gerektiğinde savaş da Kardeşimiz e, Fatır Suresini soruyordu. Fatır Suresi 65. ayet. Allah o ayet kelimede ne buyuruyor? Ey Nebi, ya eyyühen Nebi her dil müminine alel kıtas Müminleri teşvik et. Müminleri, müminlerin gönlündeki o ateşi harla. İman ateşini harla. Savaşmak için onları, onların gönlünü hazırla. Bak ne dedi? Cihad demedi, savaş dedi. Savaş başka? Savaş cihadın içinden bir bölümdür. Savaş neden yapılıyor? Neden yapılması gerekir? Eğer birileri Allah ile kulü arasına giriyorsa, bunun iman etmesine, Allah'a kul olmasına, ibadet etmesine mani oluyorsa, engel oluyorsa, şeytan gibi araya giriyorsa, o şeytani, şeytanla beraber olanları aradan çekmek için yapılır. Savaş bunun için yapılır. Kital, kital demek katil, karşılıklı birbirini öldürme. Evet, bu cihat edir, bu kitaldır. Allah buna kıtal dedi. Cihad başka bir şeydir. Cihad söyledim. Hayatın her anlık kapsar. Evet, gerektiğinde böyle bir savaşta, evet, bu da cihadın içinde küçücük bir bölümdür. İnsan hayatında ya böyle bir cihadla karşıya ya gelir ya gelmez. Buna beraber asıl cihadı nefsimizle yapıyoruz. Asıl cihadı şeytanla yapıyoruz. Evet. Kazanmak için, nefse galip gelmek için, nefsi şirkten temizlemek için, küfürden temizlemek için, Allah'a isyandan, itirazdan temizlemek için, Allah hakkında suizanda bulunmaması için cihad ederiz. Asıl cihad içimizde, asıl, asıl cihad kendimizde. Bu cihadi yapmayanlar kurtuluşa eremez. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Kıyamet günü ancak nefsini tezkiye etmiş, temizlemiş olarak gelenler kurtuluşa erer. Kurtuluş yok yani. Yoksa gidin orada savaşın demedi Allah. Gidin orada bana avdolun. Eğer birileri abdolma yolunda size mani olduysa savaşa izin veriyorum. Allah savaşa izin verdi. Ki savaş demedi. Savaşa izin verdi. Ha, böyle bir şey önümüze geldiğinde de artık kaçmak olmaz. Mümin kaçmaz. Mümin savaştan kaçmaz. O zaten Savaş adamıydır, zaten cihad adamıydır. Zaten bütün hayatı cihattır, bütün hayatı savaşla geçiyor. Bütün hayatımız evet, böyle savaştan ibarettir. Ya kazanıyor ya kaybediyoruz. Ama ben savaşmayı bekliyorum, sen savaşmayı bekleyemezsin. Savaş senin içinde. Cihad senin içinde. Bunu kendinle yapman lazım. Sana vesvese veren şeytanla yapman lazım. Seni küfre, şirke, vesveseye boğan nefsinle yapman lazım. İlahlık iddia eden nefsin de yapman lazım. Sen ilah değilsin. Sen Allah'ın kulüysün deyip ona kulluğunu tattırmamız gerekir. Büyük boynunu. Şimdi oruç tutuyoruz. Ramazan ayındayız. Kiminle cihad ediyoruz? Nefsimizle yapıyoruz cihadi. Allah yeme içmeye demiş. Ama sen diyorsun ki ben yiyeyim içeyim istekin budur. Senin isteğini kabul etmiyorum. Allah'ın emrettiğini kabul ediyorum. Yemeyeceksin ve içmeyeceksin. Susmak zorunda kalıyor. Bak savaşı kazandın. Oruç tutamadın. Bu savaşı kazanamadın demektir. Savaş evet, her andadır. Cihad her andadır. Her anımızı kapsıyor. Ha, gerektiğinde nefsiyle bu cihadi yapmış olanlar savaşabilir. Yapmadıysa savaşamaz. Gücü buna yetmez. Nefis buna müsaade etmez. Ya da savaştırır, başka bir şey gösterir. Niyeti başkadır. Evet, ameller niyete göredir. Başka bir şey için savaşıyorsa onun ölümü de onun içindir. Ne için ölmüşse onun yolunda ölmüş. Allah yolunda ölmüş değildir. Evet söyledim. Allah'ın izin verdiği savaşta savaş düşmanlık kime yapılır? Allah buyurdu ayet-i kerimede eğer sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorsa, dininizden dolayı size düşmanlık yapıyorsa sizi öldürmeye çalışıyorsa, bir de bunlara yardım ediyorsa, yardım edenlerle. Bir tek düşmanlık bunlara vardır. Bunlar böyle hareket ettiğinde onlara karşı tavır koyuyorsun. Yani onlarla sen de savaşıyorsun. O zaman savaş fazla olur. Yoksa git bir yerlere saldır. Müminleri, Müslümanları öldür değil. Biz buraya hakim olacağız. Yerin gökün hakimi Allah'tır. Bize düşen kulluğumuzu yapmaktır. Bununla beraber müminlerin bir ve beraber olmasıdır. Ayetin devamında ne buyurdu? Sizden sabırlı 20 kişi olursa 200 kişiye bedeldir. 1000 kişi olursa 10.000 kişiye bedeldir. Ya da 2000 kişi olursa 20.000 kişiye bedeldir. Yani 1'e 10 tek kelimeyle. Sizden biri 10 kişiye bedeldir. Savaşırken. Şu anda öyle midir? Görüyoruz. Her şey ortada. Müminlerin, Müslümanların hali ortada. Hepsi zillet içinde. Ama ne buyurdu ayet-i kerimede? Eğer iman etmişseniz, gerçekten müminseniz, üstün sizsiniz dedi Allah. Şu anda yeryüzünde bunca kan dökülüyor. Dökülen kan, Müslümanların kanı. Hiç Yahudinin, Hristiyanın kanı dökülüyor mu? Hayır. Onlardan bir kişi ölürse, Müslümanlar da 100 kişiyi öldürüyor. Hani bire en az 10 olması gerekirdi. Üstünsüz dedi. Aziz olan sizsiniz. Ama yok. Tam tersi olmuş. O zaman ayetin başına dönüyoruz. İman etmemişiz. Demek biz mümin değilmişiz. Eğer mümin olsaydı bu böyle olmazdı. Sorun burada. Sorun iman sorunudur söyledim. Eller savaş var, kan dökülüyor. Bu dökülen kan müminlerin, Müslümanların kanıysa. Bu durumda bir sorun var. Müminlerde, Müslümanlarda bir sorun var. Sorunu karşı tarafta aramak doğru değildir. Allah'ın insan üzerinde bir muradi var. Kendisini abd olsun diye yaratmış. Abdlığını, imanını, Allah'a aşıklığını ispat etsin diye. Ona imtihan sahnesi hazırlamış. İmtihanı tabi tutuyor. Eğer kullar Allah'tan yüz çevirirse bunu unutursa ne olur? Allah rahmetini çeker. Sevgisini çeker. Sen sevgiyi hak etmedin. Sen sevilmedin. Rabbini sevmedin. Bu sevgiyi isteyemedin. Allah sevgisini çekince rahmetini çekti. Çekince ne olur? Zulmet olur. ama böyle karanlık olur işte. Karanlıkta kaldık. Kana boğulduk. Kafirin küfrüne boğulduk. O da şeytanla beraber, şeytan da onlarla beraber işi yapıyor. Bu da ayrı bir rahmet yalnız. Allah kulun bana dön, dönün bana dönün diyor. Şimdi hep beraber tövbe etsek, Allah'a dönsek, Allah rahmetiyle tecelli etse, hiçbir sorun kalır mı? Kalmaz. Bir anda ortalık düzelir. Savaşlar biter. Kan biter. Yoksa bu böyle devam eder. Allah'a dönünceye kadar, tövbe edinceye kadar. Nasıl ki Allah yağmur yağdırmadığında, rahmetini indirmediğinde, Allah yağmura rahmet diyor. Ne yapıyoruz? Yağmur duasına çıkıyoruz. Resulullah Efendimiz öyle yapmıştır, yaptırmıştır. Yağmur duasına çıkıyoruz yağmur doğasına çıkınca ilk yapılan şey nedir? Önce tövbe edin diyor. İstiğfar edin, Allah rahmetini indirsin. Allah rahmeti tutmuş indirmiyor. Yağmuru tutmuş indirmiyor. Bu durumda önce bir tövbe edelim. Tövbe edilir, istiğfar edilir. Allah'a dönülür. Sonra rahmetini indir denir. Allah da rahmetini indirir. Şu anda Allah rahmetini tutmuş ve indirmiyor. Ben müminim, ben müslümanım diyenlerin üzerine indirmiyor. Sadece ateş yakıyor. Evet, ateş yakıyor. Bu ateşi, bu ateş bizim gönlümüzdeki ateştir. Bunu söndürmek için tek bir çare var. Zahiri sebeplere bakıp aldanmamak gerekir. Mülk Allah'ındır. Kullar O'nun kurudur ve Allah'ın bir muradı var. Ya Rabbimize döneriz, tövbe eder, istiğfar eder. Sen benim Rabbimsin. Ben seni her şeyden çok, canımdan çok seviyorum deyip ona iman ederiz. O bizi sevsin diye kulluğumuzu, ablığımızı yapar. Sevgisinin peşinde koşarız. O zaman Allah bizi sever, rahmetini indirir. Ya da bu halımız böyle devam eder. Evet. Efendim Almanya'dan Başak Arslan. Merhabalar hocam. Almanya'dan yazıyorum. Benim sorum zekat için. Ben Şafii mezhebinde, mezhebindenim. Bayanım, kendime ait altınlarım var. Zekatını kendim mi vermem gerekiyor? Şu an çalışmıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Bir mal kime aitse, evet, zekatının da ona ait olması gerekir. Zekatı o ödeyecek yani. Öder veya ödettirir herhangi bir şekilde. Önemli olan ödenmiş olmasıdır. Ama eee ornuza vermesi gerekir. Çalışmasa bile altınları varsa bu durumda gene gerekeni yapması gerekir. Herhalde nasıl yapılması gerekir onu da biliyordur. Evet. Efendim İstanbul'dan Recep Donanlı Hocam selamünaleyküm. aleyküm. Ben İstanbul'dan katılıyorum. Allah lafzına bakarak ağlıyorum, öpüyorum, günaha girer miyim? Evet. Kul, Allah'ı sevince, Allah'ın ismini de sever. Onun üzerinde o öyle zuhur ediyor yani, gönlünde. Taşıyor da doğrusu. Elbette ki günaha girmez, elbette ki öperken sevaba girer. Allah'ın ismini sevmek, sevmekten, öpmekten, Allah'ın kitabını, ayetleri, vahyini, Sevmekten, öpmekten daha güzel ne olabilir? Ne demiş oluyor? Ya Rabbi seni seviyorum demiş olur. Buna beraber bu yetmez, elbette ki yeteriyle yenilir. Bir de gönlümüzle Rabbimize dönüp Ya Rabbi seni seviyorum. Öyle olsun, her anımız öyle olsun. Bunun karşılığında arayacağımız cevap Kulüm ben de seni seviyorum. Ne kadar? Senin gönlündeki o muhabbetin şiddeti kadar. Öyle buyurdu. Eskurunu eskurkum, eşkuruli, velakfurun. Beni zikredin, ben de siz zikredeyim. Zikir hatırlamaktır, anmaktır. Hatırladığını, hatırda tutmaktır. Buna beraber odunla olmaktır. Her biz Ya Rabb'i seni seviyorum dediğimizde alacağımız cevap da karşılık da zikir. Aynı ile yapılıyor çünkü. O da, gülüm ben de seni seviyorum. Ya Rabbi sana hamd olsun. Hamd ile zikretten bu sefer. Sen övgüye layıksın. Öven de. E, övgüye layık olan da sensin. Övülmeye layık olan da sensin. Bu durumda nasıl bir cevap alırız? Gülüm sen de övgüye layıksın. Bu hamdim de sen de övgüye layıksın. Ona hamd ettin, onu övdün ya. Rabbini tesbih ettin. Allah dedi. Sen sübhansın ya Rabbi. Sübhane rebiyel azim dedi. Sübhane rebiyel ala dedi. Evet, sen azimsin, sen sübhansın ya Rabbi. Bu durumda alacağımız cevap nedir? Sen de azim olmaya layıksın. Devam et kulü. Devam et. Sen de azim olacaksın. Sen de tertemiz olacaksın. Sübhane rebiyel ala. Evet, sen alasın. Sen yüceler yücesisin ya Rabbi. Ne buyurur bu durumda? Kurum seni yücelteceğim. Seni âlâ olan isim ismimle seni yücelteceğim. Bu isimle sana tecelli edeceğim. Azim ismimle sana te tecelli edeceğim. Evet, aracağımız cevap da budur, böyledir. Allah'ın ismini sevmek, öpmek, herhangi bir şekilde günah olmaz, mutlaka kazandırır. Efendim Diyarbakır'dan Recep Tekin, Selamun Aleyküm Efendim. Aleyküm Selam. Hamdolsun ki alemler Rabbi vardır. Benim istediğim sensin Ya Rabbim. Her kim ki benim sana gelmeme mani oluyorsa onu çek aradan Ya Rabbim. Ya Rabbim hamdolsun ki bize bu hayatı takdir etmişsin. Hamdolsun ki bizi, bizi bize bırakmıyorsun. Peygamberlerini gönderiyorsun. Resullerini gönderiyorsun, kitaplarını gönderiyorsun. Hamdolsun ki ya Rab beni Muhammed Hüseyin Hazretlerinin kapısına getirdin. Hamdolsun onca güzel insanı bana kardeş eyledin. Bizi kendine kul Resulullah'a, ümmet, pirime, mürşidime hayırlı evlat eyle. Sizi çok seviyoruz efendim. Hamdolsun Rabbime sizi bize ikram etti. Allah razı olsun. kelimeleri gönüle veren Allah'tır. Ama dikkat edilirse aslında aşkla konuşan herkes hemen kelimeleri farklı kullansa da aynı şeyleri söylerler. Onları konuşturan onların imanlarıdır. Onların Allah'a olan aşkları, muhabbetleridir. Böyle söylerken Hz. Ali Efendimiz'in sözünü hatırlayalım. Ona benziyor. Evet ne buyurmuştu? Evet, ya Rabbi iftihar olarak senin bana Rab oluşun yeter. Nimet olarak benim sana oluşum yeter. Sen tam benim sevdiğim gibisin. Beni de sevdiğin gibi yap. Öyle söylüyoruz hep beraber. Sen benim sevdiğim gibisin. Beni sevdiğin gibi yap. Araya bir şey girmesin. Bu sevgiye bir şey mani olmasın. İftiharım senin de olsun. Sen benim misin ya. Yeter bana. Yani mal ile, mülk ile, mevkü ile iftihar etmiyorum. Senin bana rab oluşun iftihar olarak bana yeter. Senin o güzelliğinin benim gönlüme tecelli etmesi benim için iftihar olarak yeter. Nimet. Öyle dünyevi nimetlere bakmıyorum. Çünkü nimet olarak benim sana avdoluşum yeter. Nimet olarak seni sevmek bana yeter. Senin sevginin peşinde koşmak yeter. Bana böyle bir nimet, böyle bir ikram. ikramda bulunmuşsun. Bu bana nimet olarak yeter. Benim Allah değişim yeter. Sana secde etmem yeter. Seni sevmem, istemem, peşinden koşmam, abdolmam yeter diyorsun. Sen zaten benim tam sevdiğim gibisin. Beni de sevdiğin gibi yap, beni nasıl seviyorsan bana o işi yaptır, o yaptır, beni sevdiklerinle beraber et, onların kazandığını kazanayım, bana onu kazandır, hamdolsun, söyletene hamdolsun, o söyletiyor. Hadi kurum söyle diyor bakayım, hani beni seviyorsun ya, öyle bir söyle bakayım nasıl seviyorsun. Söyle, kularım duysun, işilsin. Onlar da söylesin. Onlar da seninle söylesin. Onlar da gönlündekini söylesin. Onun için kardeşlerimiz konuşurken, onları konuştururken ne diyoruz onlara? Gönlünüzdekini söyleyin. Bir şey bilmeniz gerekmiyor. Gönlünüzde ne varsa onu ikram edin. Onu ikram edince, gönlümüzdekini ikram edince Allah onu kabul edip ikram ediyor. Yoksa kuru bir bilgiyle konuşmuşuz. Şu doğrudur, bu yanlıştır işte. E, alimlik taslıyoruz ya. Bana öyle konuşma. Gönlünde ne var onu söyle, onu ver daha doğrusu. Veriyorsan, verebiliyorsan konuş. Veremiyorsan yani orası senin yerin değil. Hadini aşma. Sende ne varsa onu ver. Yani sen sende olmayan şeyi bana verebilir misin? Yok. Sadece onun lafını konuşuyorsun. Laf kalabalığı yapıyorsun. O için halimiz ortadadır. Birçok şeyi biliyoruz. Hatta artık dinlemeyi de bıraktık. İnternetten öğreniyoruz. Başka yerlerden öğreniyoruz. Tamam ben öğrendim diyoruz. Öyle olmaz. Sen onun bilgisini aldın ama imanını alamamışsın. Muhabbetini alamamışsın. O sende imana dönüşmez. Ama bir gönülden. Yani o... Konuşan, söyleyen, gönlünden söylediyse oradan alıyorsun onu, alabiliyorsun. Allah bizi diliyle değil, gönlüyle konuşanlardan eylesin inşallah. İnşallah beraber öyle yapacağız. Gönlümüzdekini ikram edeceğiz. Hiçbir şey bilmiyorsak iki kelime söyleyeceğiz. Seni seviyor. Bak nasıl muhabbete garip olsun. Yeter ki doğru söylemiş olalım. Yeter ki gerçekten sevmiş olalım. Evet. Efendim, Ferdaş, Karakaş, Allah'ın Resulü'nden bizim için Allah'tan mahfilet dilemesini diliyoruz. Allah sizden razı olsun ve Allah'a kul olmayı cümlemize nasip etsin. Bütün yanlışlarımıza çok pişmanız, dost doğru yol üzere Allah'a yürümeyi istiyoruz. Allah bize nasip etsin. İnşallah mürşidimizle beraber yolu yürüyüp Allah'a kavuşmayı Rabbimiz ikram edip ihsan etsin inşallah. Amin. yanlışımız ne olursa olsun, günahımız ne olursa olsun tövbe etmek lazım. Tövbe zamanidir. Tövbe ayidir, istiğfar ayidir. Allah'a dönme, Allah'ın rızasını, dostluğunu, sevgisini, yakınlığını kazanma zamanıdır. Mutlaka bunun için çaba gayret sarf edelim. Mutlaka bir çabamız, gayretimiz olsun. Öyle durup dururken olsun demeyelim çabamızı, gayretimizi sarf ettiğimizde göreceğiz ki Allah bunu ikram eder. Allah o çabayı, gayreti, sarf etmeye gücünü, o muhabbeti ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Efendim bir izleyicimiz, bir evladın namaz kılmamasının ana baba üstünde sorumluluğu var mıdır? Eğer ana baba gerekeni yapmamışsa bu durumda Onlara da sorumluluk vardır. Ne kadar gereken? Bildiği kadarıyla, anladığı kadarıyla. Eğer gereken yapılmadıysa sorumludur. Bildiği, gerektiği kadarıyla yaptıysa bu durumda evet, sorumlu duruma düşmüyor. Mesela bunu nasıl anlıyoruz, nasıl anlamışız? Özellikle, genellikle çocuğa namazı öğret ve kıldır. Çocuklar 7 yaşına geldiğinde onlara namazı öğret. Namazı kıldır. Hatta kılmadıysa ee, zor kullan, döv. Bunu bile Resulullah Efendimiz'den rivayet eder. Haşa. Öyle buyurmadı. O iş öyle değildir. Yani amelden önce iman gelir. iman. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam. Çocuklarınıza la ilahe illallah dedirtin. Sonra sonra korkmayın, endişe etmeyin. Ne dünyası ne de ahireti için endişe etmeyin. Bırakın. Bırakın, o dünyayı da kazanır, o ahireti de kazanır. La ilahe illallah demiş. Allah'tan başka sev, sevilecek yok. İman edilecek yok. Aşık olunacak yok. Rızası kazanılması gereken yok. Allah onun her şeyidir. O hiç Rabbinden yüz çevirir mi? Çevirmez. Allah ne dediyse onu yapar. Bu hem dünyasını hem ahiretini kazanır. Sen onu namazdan ali koyamazsın. Baklasan da o Başıyla namaz kılar. Gözüyle namaz kılar. Bağlasam. Sen onu tutamazsın. Ama yok. İvan olmasın. La ilahe illallah dedirtmeyelim. Hadi namazı kıl. kılmadıysa bir de dövmesin. Sen onu Allah'tan uzaklaştırdın. Sen onu Allah'ı tanıtmamışsın. Önce Allah'ı tanıtman lazım. Rabbini ona sevdirmen lazım. Evet. Eğer Bildiklerini öğretmişse yine sorumlu değildir. Söyledim zaten genel olarak bilmediğimiz için daha doğrusu bize öyle öğretildiği için öyle zannederiz. Ama bildiğimiz kadarıyla öğrettiysek sorumlu duruma düşmüyoruz. Ama işte başka bir boyutu daha var yalnız. Bazı şeyleri özellikle imani Allah'a kulluğu, ibadeti dil ile değil fiil ile öğretmemiz gerekir. Halimizle onlara öğretmemiz gerekir. İman böyledir. edep böyledir. Allah'a teslimiyet böyledir. İbadet de böyledir. Namaz da böyledir. Eğer bir kul Allah'ı seviyorsa iman etmiştir. Bu durumda Allah'ın hesabını yapar, onun rızasını gözetir. Öğretirken imanıyla beraber öğretir. Nedir? Evladına, bak evladım Allah bunu haram kılmış, bunu yapma. Allah bunu seviyor, böyle yapmamızı emretmiş, bunu böyle yap. Ben de sen de ikimiz de Allah'ın kuluyuz. Dolayısıyla ikimizin beraber Allah'a itaat edip Allah'a kuru olmamız gerekir. Başka şeylere değil. Bir şey yaptırırken ya da bir şey çocuk yanlış yaptıysa bu yanlıştır. Bunu niye yaptın? Bana göre de be, demememiz gerekir. Ne dememiz lazım? Allah bunu sevmiyor. Allah sevmiyor, ben de sevmiyorum. Ben Allah'ın kuruyum. Allah sevmediğini sever miyim? Onun için Allah sevmediği bu şeyi yapma. Eğer bunu yaparsan, Allah'ın sevgisini de kaybedersin, benim sevgimi de kaybedersin. Rabbini kaybedersin, beni kaybedersin. Çocuğun bunu öğrenmesi lazım. Allah'tan korkması değil, Allah'ın sevgisini, Rabbini kaybetmekten, sevgisini kaybetmekten korkması gerekir. Buna beraber senden korkması gerekmiyor. Senin sevgini kaybetmekten korkması gerekir. Çocuğa evet, eğitim böyle verilir, böyle verilmesi gerekir. Evet, aynı şey namaz için geçerlidir. Yani kul evde namazını kılarken bir evlat, çocuklar görse ki annesi veya babası secdeye kapanmış, secdede ağlıyor. Resulullah Efendimiz gibi. Bizim örneğimiz ya. O çocuk onu merak etmez mi? Bu anam niye ağlıyor? Sorduğunda cevap vermemiz gerekir. Neden ağladığımızı söylememiz gerekir. Eksik yaptığımız için Rabbimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmememiz için, getirmemek için, getirdiğimiz için ağlıyor, tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Bundan başka bir de Rabbimi özlemişim. Beni yaratan Rabbimi özlemişim onun için ağladım yavrum. Bak çocuk, çocuğun gönül dünyasında evet nasıl bir hal olur? Nasıl bir deprem olur deprem? Nasıl bir imanı oraya nakşetmiş oluyorsun? Secdede iki damla gözyaşı çocuğuna iman kazandırdı. Yoksa böyle hemen namazı kılıyorsun ama selam veriyorsun, çocuğa bir tane de vuruyorsun. Çocuk şimdi senin namazından ne alsın? Ne alabilir yani? Ya da selam veriyorsun, yanlış yapıyorsun. Bağırıp çağırıyorsun ve birini eleştiriyoruz, çekiştiriyoruz. Çocuğu zanneder ki, namaz işte böyle eğilip kalktın, orada yani kul olduğunu kabul ettin, sonra sen kul değilsin zaten. Evet, kulluk bütün hayatın her anını kapsar. Her anda huzurdayız. Allah öyle buyurmadı mı? Nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunu unutmayın buyurdu. Evet. Efendim Meyrema Gökdemir, Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Ben kardeşlerime çok sinirlendim. Kur'an okuyordum, onlara beddua ettim. Sonra pişman oldum. Korkuyorum bedduam kabul olur mu? Şimdiden Allah razı olsun. Allah ne duayla ne de bedduayla iş yapmaz. Bunu böyle anlamak gerekir bir kere. Onun için. Ben Kur'an okurken beddua ettim. Önce bu yanlıştı beddua etmek yanlış değil bir kere. Önce buna tövbe etmek lazım. Yaptığı bedduadan adam dolayı. Yani bedduayı yaparken bizim buna hakkımız var mıdır? Eker o beddua kabul olsa, onların başına o gelse. O bundan razı olur mu? Yani Allah sormaz mı Bu, kulüm, bu kul benim kulumdur. Sen böyle bir şey niye benden istedin? Niye benden istiyorsun böyle bir şey? Hangi hakla istiyorsun? Bak Allah'ın huzurunda zor duruma düştük. Beddua zaten kabul olmadı. Biz zor duruma düştük beddua etmekli. İster Kur'an okurken oku, ister namaz kılarken yap. O fark etmiyor. Allah bedduayla iş yapmıyor. buna beraber, duayla da iş yapmıyor. Neden? Eğer kul ona layık değilse, istediği kadar bütün dua edenler bir araya gelse, onun için dua etse, Allah o duayı kabul etmez. Peygamber dua etse de kabul etmez. Allah'ın onu takdir etmesi gerekir. Allah'ın ona evet demesi gerekir. Onu uygun layık görmesi gerekir. Yoksa bütün insanlar bizim için bir bedduada bulunsalar ama biz o bedduaya layık değilsek o red olur. Allah'ı kabul etmez. Bütün insanlar bizim için bir nimet isteseler ama Allah bizi o nimete layık görmese peygamber de duayı yine kabul etmez. Çünkü kul Allah'ın kuludur. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam Kabul olmayan duadan, doymayan nefisten, fayda beni elimden sana sığınırım Ya Rabbi. Yani Resulullah Efendimiz kabul olmayacak bir duayı yapma dedi. Niye? Allah katında kötü bir duruma düşerim de ondan. Aynı şey beddua işinde geçerlidir. Yaptı kabul et, olmadı. Allah'ın katında kötü bir duruma, çok kötü bir duruma düşmüş oluruz. Ne yapmak gerekir? Dua, bedduanın kabul olup olmadığını değil, biz nasıl kötü bir duruma düştük bundan dolayı tövbe istiğfar etmemiz lazım. Evet. İnşallah tövbe ve istiğfar ediyoruz. Efendim Bagdad'dan bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm efendim. Bir sohbetinizde kaliteli ibadetten bahsetmiştiniz. Kaliteli namaz nasıl olur? Biraz açıklayabilir misiniz? Evet. Allah ait ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyurmuştu. İnsanlar madenler gibidir. Kimisi altın, kimi gümüş, kimi teneke, kimi mücevher gibidir. İnsanların bu kalitesi imanına göredir, aklakına göredir. İmanın onda aklaka dönüşmesine göredir. Evet, güzel ahlaklı. Resulullah Efendimiz için Allah ne buyurdu ait kelimede? Sen azim bir ahlak modelisin. Azim bir ahlak. En kaliteli. Bununla beraber insanlar da bütün ümmete ona uyduğu kadarıyla, onun ahlakına büründüğü kadarıyla, canlı Kur'an olduğu kadarıyla kaliteli insan olmuş olur. Kalitesi ne kadar yani imani, ahlaki ne kadar kaliteli ise ne kadar Allah'a yakınsa, ne kadar Kur'an onda canlanmışsa, müşahhas hale şahsiyete dönüşmüşse ibadetleri de öyledir. İbadetleri onun kalitesine göredir. Evet, kaliteli ibadet, kaliteli namaz, Allah'ın huzurunda dururunca kalınan namazdır. Mirajda olduğunu tadınca kalınan namazdır. Öyle bir huzurda, duruşta durmak gerekir ki, Orada artık kendisi bile olmasın. Evet, Rabbinin huzurunda böyle bir durmak. Çünkü Allah'ın tecelli ettiği yerde kulun varlığı olmaz. Kulun benliği olmaz. O artık Allah ile var. Evet, kaliteli namaz. Allah'ın kabul ettiği katında makbul olduğu olan namaz. Bu namaz bizi bize neyi kazandırır? Bu namaz bize daimi Evet, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi evet, namazınızı kılın, ikame edin. Bununla beraber orta namazına dikkat edin dedi. Orta namazına dikkat edin. Orta namazı, evet adillerimiz çeşitli şeyler söylemişlerdir bu konuda. Orta namazı sabah namazıdır diyenler olmuştur. Akşam namazı diyenler, ikindi namazı diyenler, öğle namazı diyenler olmuştur. Orta namazı İki namaz arasındaki vakit demektir. İki namaz arasındaki vakit. Namazlar arasındaki o orta vakit arasındadır. Yani sen beş vakit mirazda durdun ya. Bu beş vaktin dışındaki vakitlerde de, ortada da, ortalarda da Allah'ın huzurunda olmaya dikkat et dedi. Evet. Hangi ayet karşılıgıdır? Nerede olursanız olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Ayetine karşılıktır bu. Buna dikkat et. Allah'ın huzurunda ol, olduğunu unutma. Evet, orta namazı. Bu ortada da namazda olduğunda. Olduğunu unutma. Namaz deyince, evet, e, kelime manası olarak selah. Selah bir tek namaz manasına gelmiyor. Selah, selavat okumak. Bununla beraber dua etmek, ibadet etmek, hayırda olmak, aşktan yanmak, aşk ile yanmak, aşkın peşinde koşmak, aşkla koşmak. Hepsini içinde barındırır. Yani o iki namaz arasında da orta namazına dikkat et. Bu manalardan hangisi olursa olsun mutlaka bir işte ol. Aşkı, muhabbeti, imani kazanmada ol. Allah'ın rızası peşinde ol. Hayırda yarışanlardan ol. Müsabaka yapanlardan ol. Evet, i̇şte büyük fazileti kazanmış olanlar bunlardır. Asıl saadete erenler bunlardır. O müsabaka yapanlar. Allah'a yakın olanlar mukarrebun bunlardır dedi. Evet, Allah neyi emretmiş oldu bu arada? O ortadaki namazı da e, orta namazına da e dikkat edilince bütün bunları kazanacağız. Ama bunu bize kazandıran namazdı. Kaliteli namazdı. Miraj olan namazdı. Ortayı da dolduruyor o namaz, ortayı da arayı da dolduruyor. Yani öyle bir aşkıyla, öyle bir muhabbetle namazdan çıkıyor. Daha doğrusu mirajdan dönüyor ki kendine bile gelemiyor. Koşmaya devam ediyor. Ya Rabbi seni seviyorum demeye devam ediyor. O sevgilinin peşinde koşmaya devam ediyor, arayı dolduruyor. Bir daha vakit geliyor. Evet, kaliteli namaz, diğer vakitleri de evet, namaza döndüren, miraca döndüren namazdır. Evet. Efendim bizlerimiz bir, bir erkek karısını itham ederse, kadın mı suçluluğunu, kadın mı suçluluğunu ispatlamak zorunda, yoksa erkek mi suçlu olduğunu ispatlamak zorunda, ya da kadın kocasını itham ederse durum nasıl olur? Aynı şey geçerlidir. İkisi için de aynı şey geçerlidir. Eğer bir koca, hanımını itham ederse neyle itham ediyor? Neyle itham ediyor? İthamı söylememiş efendim. Direkt itham neyle itham ederse etsin, onu ispatlanması gerekir. Suçun ispatlanması gerekir. Suçsuzun Suçsuzluğunu ispatlamaya e, ne hakkı vardır, ne gerekçesi vardır, ne de gücü vardır. Yani biri şimdi sana bir iftira alsa, yok ben suçsuzum deyip kendini savunup bunu ispatlaman mı gerekir? Yani sana hadi bunu mı diyecekler. Bu yanlış. <gülüyor> bir suç atıyorsan, bununla beraber bunu ispatlayamıyorsan, bu suçu atan yalancıdır. Bu suçu atan iftiracıdır iftira atmıştır. E, suç atılan kendini temize temizle çıkarmak için e, onu ispatlamak zorunda değildir. Bu ne demesi lazım? İspatla o zaman. Bunu böyle söyledinse ispatla. Bunu böyle söyledinse şahit getir. Var mı şahidin? E, her iki taraf için de bu böyle geçerlidir. İkisi içinde fark etmez. Yo ben böyle zannettim. Ben böyle düşündüm. Senin zannın, düşün, düşüncen şeytanın sana verdiği gısvese hakikat değildir. Evet, süjanda bulunuyor, günahkar oluyorsun. Bir de bunun bunu diliyle söylerse. Eydir bir de bu böyle bir kadının iffetiyle ilgiliyse işte bu bir felaket. Bunu yapan bu iftiranın altından kalkamaz. Zanna göre iftira attığı için bunun altından kalkamaz. Evet. Allah'ın gazabına sebep olur bu. Evet. Allah'ın lanetine sebep olur. Bunu yapan mutlaka tövbe etmeli, istiğfar etmeli, yetmez. Bir de özür dilemeli. Hem de tekrar tekrar özür dilemeli. Bazı şeyler, bazı sözler vardır ki O'nun günün aleminde yaptığı tahribatı temizlemek, düzeltmek, tamir etmek çok zor olur. Çok zor olur yani. Evet. Efendim bir soruyla beraber daha doğrusu bir da bir şiir var. Vakfet herhalde. Efendim bir izleyicimiz selamünaleyküm efendim. Vuslat kapısından geçip geçmediğimizi nasıl anlayabiliriz? Yüce Allah bütün alemlerde sizinle beraber eylesin. Bizi, sizi çok seviyoruz. Biz sizi çok seviyoruz demişler efendim. Vuslat kapısından geçip geçmediğimizi nasıl anlarız diye sormuş galiba öyle mi? Evet. Yolculuk yaparken, yolculuğu anlatmıştım. Yolculuk 3 adımdır. Biri aşka yolculuk, biri aşkta yolculuk, aşkla yolculuk, biri aşka yolculuk. Üç adım. Aşka yolculuk yaparken Allah'ın sevgisini kazanıyoruz. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bununla beraber Allah neyi emretmişse, neyi seviyorsa onun sevgisini kazanmak için gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Bir tebessüm bile sadakaysa o da bize kazandırır. Yoldan bir çakıl taşını alıp kenara koymak, o da bize Allah'ın sevgisini kazandırır. Bir insanı sevindirmek, o da bize onu kazandırır. İkram etmek, bize kazandırır. Yaptığımız her türlü ibadet, bize kazandırır. Buna beraber sakındığımız, kaçındığımız, her yanlış, her günah bize kazandırır. Çünkü her yanlıştan, her günahtan sakınırken, Ya Rabbi seni seviyorum, sen bunu sevmediğin için, senin sevgini kaybetmemek için, bunu yapmıyorum. Bir daha bunu yapmıyorum. Yani ne diyoruz? Vazgeçtim diyoruz. Vazgeçtim dememiz gerekir. Bu aşka yolculuktur. Aşkı kazanmaya yolculuktur. Bu yolculuğu yaptığımız kadarıyla kazanıyoruz. Yapabildiğimiz kadarıyla kazanıyoruz. Sonra bu kazandığımız aşkla yolculuk devam ediyor. Ancak böyle bir aşkla Allah'a vasıl olmayabilir. Bizi vasıl eden, bizi taşıyan, Allah'a yaklaştıran aşktır. Çünkü aşk ne demişler? Masivayı yakar. Yani nefisteki kibri yakar, şirki yakar, küfrü yakar, hasedi yakar, nifakı, münafaklığı yakar, insanlara karşı kötü, o zanni yakar, onu temizler. Onu Hazreti İnsan haline kadar e, getirir. O aşkla giderken, yolculuk yaparken öyle bir kızla Rabbine gidiyor ki, şimşek kızıyla gidiyor tabiri caizse. Tabii ki yaklaştıkça o aşk, o aşkın harareti şiddetleniyor yalnız. Artık öyle ki, onun yapamayacağı bir şey yoktur. Her şeyim sana kurban olsun diyor ya Rabbi. Tıpkı sahabe gibi. Feda edebiliyor. Kurban edebiliyor. Nasıl ki sahabe hicret ederken her şeyini terk edip, Resul Efendimiz'in peşinden gitti. Aşk bu. Aşkı kazanmak böyledir. Aşk olunca aşk ile yolculuk böyle yapılır. Ama Resulullah Efendimiz onu, on, onları 13 sene boyunca yetiştirdi. Büyüttü onları. buna beraber bu yolculuğu yaparken Allah'ın aşk dediği, aşık dediği biriyle yapmak gerekiyor. Yoksa bu yolculuk yapılmaz. Yani ya bir peygamberle yapması gerekir ya bir peygamber varisiyle bir aşıkla yapması gerekir. Aşığın sürekli ona yol göstermesi gerekir. Tabiri caizse yani kuşlar uçarken biri mutlaka öndedir. Gerisi evet, takip ediyor. Hatta onun bıraktığı izde takip ediyor. Evet. Vasıl olup olmadığımızı nasıl anlarsın? Eğer bir müşid-i ile beraber gidiyorsak aşka yolculuk yapıyor aşkla yolculuk yapıyor aşkla uçuyorsak eğer o gönlümüze tecelli edip onu bütün şiddetiyle tadıyorsak bu ne demektir? yolculuğu aşkla yapıyoruz vasılı olup olmadığımızı ne zaman aşkta yolculuk yaptık o zaman vasılı olmuş oluruz şöyle olur bu artık velidir. O aşkla yolculuğu yapan velidir. Allah onu veli, onu veli olarak kabul etmiş. Vasıl olurken, yani huzura alınırken, onun bütünüyle aşk olması gerekir. Aşk olmuş olması gerekir. Her zerresinin Allah demesi gerekir. Her zerresinin Rabbim Allah'tır deyip ben Rabbimi istiyorum, ben Rabbimi seviyorum demesi gerekir. Aşk bu. Aşk olmak bu zaten. Böyle olunca o perdelerin içeriye alınır. Huzura kabul edilir. Orada varlık olmaz. O öyle bir aşk olmuş ki Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olmuştur. Ve o tecelli ediyor. O ruh tecelli edince artık o kendisine nefedilen ruhtur. Israrla oraya davet ediyoruz. İçeri alındığında huzura çıkan Allah'ın Kendisinden nefet-i ruh olarak çıkıyor. Varlık yok orada. benlik yok orada. Sadece aşktan bir varlık vardır. Allah'ın kendisine nefet-i Ne zaman böyle oldu? Evet, vasıl oldu. Huzura kabul edildi. Evet, Allah kulunu huzura kabul eder. İsterse bunu bilmeyenler, anlamayanlar bunu kabul etse de etmese de bu böyledir. Allah cemalini ona müşahede ettirir. Namaz müminin mirajıdır. Hakikati evet. Onun üzerinde tecelli eder, gerçekleşir o da. Namazda evet. Her zaman değil. Yapabildiği arada bir. Herkes için farklı farklıdır bu durum. Yani gönlü toparlayınca mirajda durur. Evet. O zaman Allah'a vasıl olmuş olduğunu anlar. Bilir. Vasıl olmuş. Vasıl demek zaten kavuşmak demek. Allah'a kavuşmuş. Elbette ki aklın alacağı bir şey değildir. Onun için ben de anlatırken ısrarla söylüyorum. Aşka yolculuğu anlatıyoruz. Hem de en ince ayrıntısına kadar. Bu aşkı nasıl kazanmamız gerektiğini anlıyoruz. Anlatıyoruz. Bununla beraber bir de aşkla yolculuk var. Bu aşkla ile yolculuğu da anlatıyoruz. Ama aşkta yolculuk, o. aşkın içine girince, aşk olunca o yolculuk oradan bir şey anlatılmaz. Vusattan bir şey anlatılmaz. Çünkü aklın alacağı bir şey değildir. Sadece onun yaşanması gerekir. Evet. Yakındır inşallah diyelim. Kardeşlerimiz için yakındır inşallah. Derdimiz odur, gayemiz odur. Bütün mesele kapıya götürüp işte sen, işte Rabbin diyebilmektir. Buyurun. Kulun onu huzura kabul etmesidir. Ama önce huzura layık hale getirmek gerekir ki o kapıdan içeri alınsın. Evet. Önce bir o Aşıklık kapısından içeri alınınca o velayet elbisesini giyer. Velidir artık. Müteakkidir artık. Evet. Takvadan elbise giymiş, velayet elbisesini giymiş. Sonra bu yolculuk devam eder. Evet. O elbiseyi de giyiyor aşkla yolculuk yaparken. Bununla beraber müşrik-i bunu gönlünden verir. Bunu ona ikram eder. Bu yolculuğu yapsın diye aşka yolculuğu yapsın diye, önce bunu ona ikram eder. Mutlaka kardeşlerimiz bunu böyle biliyor, bunu böyle tatlıkları için biliyor. Sonra kazandıkça bir sefer aşkla yolculuk devam eder. Aşkla yolculuğu yaparken velayeti alır zaten. Yani onun bir çabası, gayreti olmuştur. Bir gönül çabası olmuştur. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Merdan Toy, Bizlere aşktan öte yol bırakmayan Kollarımızı aşk hançeriyle Kesip aşk kanatları takarak Arşa yükselten Efendimiz'e selam olsun selam. Vardım aşk Meyhanına Muhammed Hüseyin'in Ses verdim Neyhanına Muhammed Hüseyin'in Şarapları ezelden Muhammed Hüseyin'in Sözü hoş bin gazelden Muhammed Hüseyin'in Aşktır günü gecesi Muhammed Hüseyin'in Aşk verir her hecesi Muhammed Hüseyin'in. Aşktan öte yolu yok Muhammed Hüseyin'in. Onunla ereni çok Muhammed Hüseyin'in. Dergahında sevi var Muhammed Hüseyin'in. Her gönülde evi var Muhammed Hüseyin'in. Mevki makamı olmaz Muhammed Hüseyin'in. Gönülde yeri dolmaz Muhammed Hüseyin'in. Aşktan muradı nedir Muhammed Hüseyin'in? Sevdası yürektedir Muhammed Hüseyin'in. İçmen mi ellerinden Muhammed Hüseyin'in, mühürlü meylerinden Muhammed Hüseyin'in. Merdan Ağabey'e ait bir şiir. Şair olduğu belli oluyor. Evet, bütün mesele zaten kardeşimiz kelimelere dökmüş. Aşktır. Onun için aşktan öteye yol yok dedi. Aşktan başka yol yok. Allah bizi gerçek manada aşıklardan eylesin. Allah'ın aşkı, muhabbeti imani peşinde, imani kazanmak için çaba göre sarf edip iman peşinde koşanlardan eylesin. Amin. Bu imani kazanıp aşkla Rabbine uçanlardan eylesin. Amin. Rabbine koşanlardan eylesin. Amin. Bu aşkı, muhabbeti gönlünde öyle bir tecelli etsin ki her zerresi aşkla dolan kullarından eylesin inşallah. Amin. O aşk kapısından bizi kabul eden Allah'a hamdolsun. O kapıdan içeri girenlerden eylesin inşallah. Amin. Allah bizi nefsimizde baş başa bırakmasın. Amin. Allah bizi şeytani ciddi alanlardan, şeytanın verdiği vesveseyi ciddi alanlardan eylemesin. Amin. Şeytanın peşinden gidenlerden eylemesin. Şeytana avd olanlardan eylemesin. Amin. Şeytanın işini sevenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi Rabbim Allah'tır diyenlerden eylesin. Amin. Rabbi için, Allah için her şeyden, her şeyden, herkesten vazgeçebilenlerden eylesin. Amin. Allah bizi huzura alırken bir dost gibi, bir sevgili gibi huzura aldığı kullanımdan eylesin. Amin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, muhabbeti, sevgisi, hayri, güzelliği, güzelliğinin tecellisi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Amin. Bütün mevminlerin, mislimlerin üzerine olsun. Amin. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sevgili izleyenlerimiz, zaman yetmediği için birkaç tane sorunuz kaldı. İnşallah bir sonraki programımızda efendimize yönelteriz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Ramazanınız bereketle, muhabbetle geçsin inşallah. Allah'a emanet olun efendim.